الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضر فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعاله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 28 Ocak 2010 Perşembe. 3 Esas Şerhi derslerimizin 17. dersi Trafik Allah Azze ve Celle'de. En son mu Elif Rahimullah'ın şu sözlerinde kalmıştı. Ne demişti? Birinci asıldan bahsetti. Yani 13, 14. ders konu. Zaten ondan hep bahsettik. Sonra ikinci asıl olarak e, İslam dini dedi. Sonra ki İslam dini üç mertebedir. İslam, iman ve ihsan. Sonra da bu e, üç mertebeden birincisi olan İslam'dan bahsetti. Dedi ki bu İslam'ın rükünleri vardır. O rükünlerin tek tek ne olduğunu belirtti. Sonra bu rükünleri tek tek derinlendirdi. En son geçen hafta ki derste zaten onu işlemişti. Şimdi bugünkü dersimizde İslam dininin ikinci mertebesi olan e, iman kısmı. Müellifin şu sözleri. El mertebe saniye ikinci mertebe. Yani el mertebe saniye burada kastı. el mertebetü's saniyetu dinin mertebelerinden ikinci mertebe neymiş ikinci mertebe el iman imandır o ise yani iman 70 küsur şubedir fe alaha kavlu la ilahe illallah en üstünü la ilahe illallah sözü en altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak ve haya şube'tun min'l iman. Haya da imandan bir şubedir. Şimdi bu hafta müellifin sözlerinden burasını inşallah Şimdi ikinci mertebe İslam dininin iman. Biz tabii yani iman dersleri zaten işliyoruz. Bundan önceki derslerde sık sık anlattık. Ama metinde geçtiği için tekrar anlatacağız. her zaman söylediğimiz bir şey var zaten. yani ne kadar tekrar olursa bir mevzu. O kadar zihinde canlı kalır. Şimdi el-i'man ve huve bid'u'nun nasab'u'na şovu'na şovu'na Şimdi bir insan dese ki ehli sünnete göre iman nedir? Bir insan dese ki sünnete göre iman nedir? Bana kısaca anlat. Sınırlarını belirt desek deriz ki iman beş temel üzerinde döner. Neymiş? Beş temel üzerinde döner. Bunlardan birincisi söz. İkincisi kalp. Üçüncüsü azalarla amel. Dördüncüsü artması. Beşincisi eksilmesi. O zaman deriz ki iman. Dil ile ikrar. Kalb ile itikad. Azalarla ameldir. Dil ile söylemek. Kalb ile itikad etmek. Azalarla amel etmek. İtaatla artar ve masiyetle ne yapar? Eksilir. Bu beş tane O yüzden ehl Sünnet alimleri, bazı ehl Sünnet alimlerinin mesela bunları güzel cümlelere toplamıştır. Hatta cümlenin sonunu mesela birbirine uyumlu yapmıştır ki ezberlemek için daha kolay olsun, zihinde durmak için daha müsait olsun. Şimdi diyor ki: "Kavlun bil lisan iman şudur. İman el imanu kavlun bil lisan. İ'tikadun amelun bil erkan, yazidu Tamam mı? tane. El-i'man-u kavlun bil lisan. Dil ile ne yapmak? Söylemek. Ve-i'tikadun bil cenan. Cenan burada ne? Kalp. Ve-i'tikadun bil cenan. Kalb ile ne yapmak? İtikad etmek. Ve-amelun bil erken. Erkenlerden kasıt burada azalar. Amelun bil erken. Azalar ne yapmak? Amel etmek. Yezidu bil ta'ati. Ta'ati ile artar. Ve-yenkusu bil masiyeti. ar Rahmana masiyetle ne yapar? Azalır. Rahmana masiyetle azalır. Bu beş şey. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri tabi bunların aslardan almış. Birçok nas var. Ama konumuz özellikle imanı tafsilini anlatma değil. Metinde geçtiği için e, ana hatlarıyla belirtme. Tamam. Kastımız. Ehl-i Sünnet vel Cemaat mesela bunu meşhur Ebu Hureyre hadisi ve Müslim'deki bu hadisten almış. Şimdi bunu hemen burada beyan edelim. Bir. Bir. İki, üç, dört, beş. Birincisi neydi? Ee, dil ile söylemek. Yani söz. İkincisi kalp ile ne yapmak? Tasdik etmek. Kalp. Üçüncüsü ne? Ağzalar ile amel. amel etmek. Amel yazalım bunu. Dördüncüsü itaatle artar. Yani artması. Beşincisi masiyetle eksilir dedik. Günah işlemekle eksilir eksilmesi. Şimdi Ebu Hureyre hadisine baktığımızda ne bir sahabe ne diyor. El imanu bid'un ve seb'un şube. İman 70 <yetmiş> küsur şubedir. Fa'alaha kavlu la ilahe illallah. En üstü yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Ve adnaha imatatu'l eza an'ı't En altı ise yoldan En üstünü, a'lâhe kavlü la ilahe illallah. En üstü, la ilahe illallah'ı söylemek. Ve ednâhâ imâtatul eza'enu En altı yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Vel hayâ u şûbetun minel iman. Hayâd-ı imandan nedir? Bir şubedir. Şimdi biz bu hadise baktığımızda bu beş rüknü, bu beş temeli görüyoruz. Şimdi hadiste bu 5 yerin noktası neresi belirtelim. Şimdi dedik ki birincisi dil ile söylemek, kalp ile söylemek.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 En altı ise yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak demek ki 6 var. Demek ki burada 6 var, üst var. Bu da eksilmeye delalet. Tamam bu beş şeyi bulduk. O yüzden ehli sünnet ne diyor? El imanu قول باللسان، إعتقاد بالجنان وعمل بالارکان يزيد بالطاعة وينقص بمعصية الرحمن. Burayı şimdi tekrarla. El imanu. El imanu. قول باللسان. İ'tikadun bil cenen ve amelun bil erken. Yezidu bit taati ve yenkusu bi maasiyetir rahmen. Şimdi bu beş şey tamam. Şimdi buna delil ne? Müslim'deki hadis. Tabihan şimdi burada önemli bir nokta var. ehli sünnetle mürciye arasındaki veya ehl sünnetle hariciler arasındaki fark ne?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 Peki ikincisine ne? Kalb ile itikad etmesi lazım. Bu da doğru. Kalpten kalple itikadı terk ederse yine kâfir olur. Peki amele? Diyorlar ki amele niçin aynı şeyi söylemiyorsunuz? O zaman bir insan yoldan eziyet verecek şeyi kaldırmadığı zaman kâfir mi olur? Tamam. İşte bunlar ehl-i sünnetin mezhebini, hakikatini anlamadıkları için bunu söylüyorlar. Eğer bunlar hakikaten ehl-i sünneti anlasalardı, bilselerdi bunu söylemezlerdi. Çünkü neden? Ehl-i sünneti mürciye ve hariciden ayıran bir özellik var. O da imanın cüzlere bölündüğüne inanmasıdır. ehl Sünnet amelin, şey e, imanın cüz cüz olduğunu söyler. Ki bunu naslardan almıştır sadece. Nebisa Selam ne diyor? Az önceki hadiste biz belirttik. İman yetmiş küsur şubedir. Demek ki iman şubelere ayrılıyor. O yüzden biz diyoruz ki kişi terk ettiği şubeye göre değer kazanır. Ne yapar? Kişi terk ettiği şubeye göre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 Kafir olmaz dese. Ne deriz ona? E, Peki Allah'ı sevmezse kafir olmaz mı? Allah sevmek tamel. O zaman bak biz ne yaparız Ehli Sünnet olarak? Bizim için üç mertebe vardır. Çünkü biz Ehli Sünnet gibi tek bir bütün görmüyoruz ki e, hemen bir parçanın gitmesi, küllün gitmesini gerektirsin. Cüz cüz görüyoruz biz imanı. Bize hangi cüzü, cüzü terk ettiğini söyle, o cüzün hükmü neyse İslam'da ona göre o insana hükmü veririz. Anladık? Şimdi birincisi üç mertebe var. Bir, iki, üç. Birinci mertebe terki, terki, yani bu amel. Amel üç mertebedir. Tamam 3 Üç mertebede ele alınır. Hani bize soru soruldu ya amelin terki nedir? Biz diyoruz ki biz ameli üç mertebede ele alırız. Bir, terki icmaen küfür olan. 2 terk terkinin küfür olduğu ihtilaflı Üçüncüsü, terki iç maen küfür.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 Ee, yoldan eziyet verecek şeyi terk etmek, e, zek, sadaka vermeyi terk etmek, icmaen icma, yani nedir bunlar? Küfür değil. O zaman bizde üç mertebe var. Bir, terki, icmaen küfür olanlar. Bunlar kalbi ameller, itikat kısmı. İki, İslam'ın şartları. Bu da ne? Terkinin küfür olup olmadığında ihtilaf var. Yani namazın terki küfür mü değil mi? Orucun terki küfür mü değil mi? Haccın terki küfür mü değil mi? Zekatın terki küfür mü değil mi?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 Ben ehli sünnetim diyene, Kur'an sünnete göre, selefe göre ben imanı biliyorum, imanı anlıyorum diyen bir insana bu tür şeyler yakışmaz, tamam? Mı? Bunların hükmü hepsi mukarrar kılmış, icmam icmâi mevzulardır. Hani böyle karma karışık, ihtilaflı veya çetrefilli veya çok tafsilli bir mevzu değil ki. Bunlar ehli sünnet tarafından mukarrar kılmış, 1400 senedir bu şekilde gelmiş ve gidecektir kıyamete kadar da. Hak taife olacaktır ve bu bu iman bu şekilde anlatılacaktır.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 Alimler, lugat alimlerinde falan. Yani 70 küsur şube o yüzden diyoruz. Üçten dokuza kadardır bil'un kelimesi. Tamam? O yüzden 70 küsur şu belirliyoruz. Peki şu beney ne? Şu betu cüz şey. Bir şeyin nedir? Cüzüdür. Tamam? Cüz unmine şey. Bir şeyin cüzüdür. O zaman e, burada iman 70 küsur şubedir belirlediğinde 70 küsur ne? Cüzdür. Tamam? Evet.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 he rükün Şimdi birincisi şube. Rükün cüz. Şimdi biz ne deriz mesela? İmanın rükünleri. Değil mi? Doğru mu? Evet. İmanın rükünleri. İşte işte imanın şubeleri. 73 şubedir diyen ne birisi Selam.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 كُلّ yerden devam edelim müellifin. Allahu alem. مَا أَعْلَمْتُهُمْ وَكُلّ مَا أَعْلَمْتُهُمْ وَكُلّ مَا